Bazı sayfalar çekiliş yapıp hediye veriyorlar. Acaba bu hediyeleri alıp e, almaman noktasında tereddütteyiz. Hediyeler haram mı değil mi demişler. İşte benim sayfamı paylaşıp etiket yapana bir çekiliş sonucunda sattığım ürünlerden bir tanesini hediye ediyorum falan diye böyle çokça şeyler var hocam. Caiz mi? Şimdi e, buraya katılanlar, katılanlar eğer herhangi bir katılı mücret ödemiyor, mücerret olarak... Onun sayfasının reklamını yapıyor ve reklamını yaptığından dolayı ona hizmet ettiği için on, o da kendisine çekiliş neticesine bir hediye veriyorsa bunda herhangi bir sıkıntı yoktur. Niye? Çünkü kumara alet edilmemiş. Birinin kaybı diğerinin kazanmasına iş bağlanmamıştı. O zaman bir problem bir olmaz.